Çünkü dehr benim başını anlamlı bir biçimde sallayarak söylüyor bunları ve bu baş hareketinde hayatların sıkıntısız gururu okunuyor. Ben kendi adıma mutlu insanlar arasında bile realite için dile getirilmiş böylesine kesin, böylesine telaşsız bir evet'e rastlamadım şimdiye kadar. Kolunun geniş, belirsiz ama duyarlı bir hareketiyle havada yağ çiziyor. Bir yay ki, hayata ilişkin her şeyi içine alıyor. Bu çıplak loş odayı, rüzgarı ve onun susmak bilmeyen uğultusunu, kum yığınlarının durdurulmaz ilerleyişini, mutluluk isteğini, değiştirilmeyecek olanın karşısındaki boyun eğişi, bal renkli hurmalarla dolu tepsiyi, ılgın ağaçlarının arkasında rüzgara karşı canla başla direnen bahçeyi, ocaktaki ateşi, avlunun ötesinde bir yerlerde gülen genç bir kadının kahkasını ve ben bütün bu şeyleri toplayıp bir araya getiren o büyülü kol hareketinde, yaşadığı ortamın sınırlayıcı şartlarına yenilmeyen ve kendi kendisiyle barış içinde olan güçlü bir ruhun terennümünü işitir gibi oluyorum. Zihnim gerilere, bundan on yıl öncesine, Kudüs'te bir sonbahar gününe ve bana Allah'a teslimiyetten söz eden, yoksul ve yaşlı başka bir adama kayıp gidiyor. Ona göre insanın Allah'la ve kendi kaderiyle barışık olmasını ancak Allah sağlayabilirdi. 1922 sonbaharında, dayım Dorya'nın eski Kudüs'teki evinde yaşıyordum. Hemen hemen her gün yağmur yağıyordu. Ve ben dışarı çıkamıyor, evin arka tarafındaki geniş avluya bakan bir pencerenin önünde oturuyordum çoğu zaman. Sözü geçen avlu, Mekke'yi ziyaret ettiği için kendisine hacı denen yaşlı bir araba aitti. Binek ve taşıma işleri için kiraya verdiği eşekleri vardı yaşlı arabın. Bu nedenle avlu bir tür kervansaraya dönüşmüştü. Her sabah şafakla birlikte çevre köylerden develerle buraya getirilen meyve ve sebze yükleri, eşeklerin sırtında şehrin pazarına gönderiliyordu. Gündüzleri ağır gövdeleriyle develerin avluda toprağa uzanıp dinlendikleri görülürdü. Adamlar bardaktan boşalırcasına yağan yağmurdan kaçarak tavlalara sığınmak zorunda kalmadıkları sürece develerin, eşeklerin çevresinde bağırışıp dururlardı. Bu deve sürücüleri, bu pejmurde kılıklı yoksul insanlar, beyzadeler gibi davranırlardı. Birlikte yere çömelip, beyaz açık ekmek, bir parça peynir ve birkaç zeytin tanesinden ibaret yemeklerini yemeye oturdukları zaman, tavırlarındaki yalınlığa, soyluluğa ve içlerinden taşan huzura hayran olmamak elden gelmezdi. Kendilerine ve günlük hayatlarını dolduran şeylere karşı besledikleri saygıyı görürdünüz davranışlarında. Bir değneğe dayanarak aralarında topallaya topallaya dolaşan hacı, mafsal ağrılarından şikayetçiydi ve bir dizi şişti, Onların arasında bir kabile reisinin gördüğü saygıyı görüyordu. Hepsi itirazsız ona itaat eder görünüyordu. Günde birkaç kez namaz için toplanıyorlar ve eğer hava yağmurlu değilse namazlarını açıkta kılıyorlardı. Uzun, tek bir safta toplanıyorlar ve hacı da önlerine geçip imamlık yapıyordu. Hareketlerindeki düzen ve uyumla askerlere benziyorlardı. Hep birlikte Mekke yönüne döner, birlikte eğilir, sonra kalkar, ...ve birlikte diz çökerek alınları üzerine yere kapanırlardı. İki secde arasında seccadesi üzerinde yalın ayak, elleri önünde bağlı, dudakları sessizce kıpırdayan... ...ve kapalı gözleriyle derin bir huşu içinde dalıp giden imamın, bütün kalbiyle dua ettiğini görürdünüz. Ötekiler, imamların işitilmeyen sözlerini izliyor olmalıydılar. Böylesine içten bir duanın bir takım mekanik bedeni hareketlerle birleştirilmesi... Beni nedense biraz tedirgin ediyordu. Bir gün biraz İngilizce bilen hacıya bu konuyu sordum. Tanrı'nın sizden ona duyduğunuz saygıyı eğilerek, dizüstü oturarak ve yere kapanarak göstermenizi istediğine gerçekten inanıyor musunuz? İnsanın sadece kendi içine bakarak yüreğinin sükûneti içinde dua etmesi daha uygun olmaz mı? Bütün bu bedeni hareketlerin hikmeti ne? Daha bunları söyler söylemez pişmanlık duymaya başladım. Yaşlı adamın dini duygularını incitmek istememiştim. Fakat hacı hiç de gücenmiş görünmüyordu. Dişsiz ağzıyla gülümsedi ve şöyle dedi. Başka nasıl ibadet edebiliriz ki Allah'a? O bedeni de, ruhu da birlikte yaratmadı mı? Böyle olunca da insanın ruhuyla olduğu kadar bedeniyle de dua etmesi gerekmez mi? Bakın, biz Müslümanlar duamızın için böyle yaparız anlatayım size. Yüzümüzü Kabe'ye, Allah'ın Mekke'deki beytül haramına çeviririz ve biliriz ki o anda dünyanın neresinde olursa olsun namaz kılan bütün Müslümanlar hepsi yüzlerini Kabe'ye çevirmişlerdir. Bir tek vücut gibiyizdir ve düşüncelerimizin merkezi de O'dur. Önce ayakta durarak Kur'an-ı Kerim'den okuruz. Bunu yaparken okuduğumuz kelamın insana hayatta dimdik ayakta kalması, Sebat etmesi için verilen Allah kelamı olduğu birinci içindeyizdir. Sonra Allahu Ekber, Allah en büyük deriz. Bununla Allah'tan başka kulluk etmeye değer başka hiç kimsenin hiçbir şeyin olmadığını dile getirir ve bunun apaçık bir gerçek olduğunu bir daha duyar ve bu gerçeğe bir daha tanıklık ederiz. Sonra o her şeyden yüce olan Allah'a duyduğumuz saygıyı bu yüceliğin önünde eğilerek gösterir. O'nun gücünü, celal ve azametini övgüyle anarız. Ve O'nun önünde bir toz zerresinden, yokluktan, hiçlikten başka bir şey olmadığımızı, O'nunsa bizim yüceler yücesi yaratıcımız ve Rabbimiz olduğunu duyarak alınlarımızın üzerine coşkuyla yerlere kapanırız. Sonra alınlarımızı yerden kaldırır ve oturup günahlarımızı bağışlaması, bizi rahmetiyle yarlaması, doğru yola yöneltmesi, bizi sağlık ve rızıkla nimetlendirmesi için dua ederiz. Onun haberini bize ulaştıran Hazreti Muhammed'e, ondan önceki peygamberlere, bize, kendimize ve doğru yolu izleyen herkese Allah'ın selam ve rahmetini dileriz. Bize de, bu dünyada da, öteki dünyada da iyilik ve güzellik ihsan etmesini niyaz ederiz Allah'tan. Ve sonunda da başımızı sağa ve sola çevirerek, nerede olursa olsun doğru yolda olan herkese selam vererek namazdan çıkarız. Peygamberimiz böyle namaz kıldı, böyle dua etti. Ve kendisini izleyenlere de böyle yapmalarını öğretti. Bu onların kendilerini isteyerek ve ta yürekten Allah'a teslim edebilmelerini, ki İslam'ın anlamı da budur, Ve onunla da, kendi kaderiyle de barış içinde yaşayabilmelerini sağlamak içindir. Şüphesiz yaşlı adam anlatırken aynı sözcükleri kullanmadı. Ama hatırlayabildiğim kadarıyla söylediklerinden çıkarılabilecek anlam buna yakındı. Yıllar sonra anladım ki bu yalın açıklamalarıyla benim İslam'la ilk tanışıklığımı sağlayan kişi hacı olmuştu. Ne var ki İslam'ı bir din olarak seçmek yolunda herhangi bir eğilim duymadığım o günlerde bile... Bir camide ya da işlek caddenin kenarında ne zaman çıplak ayaklarıyla halı ya da hasır bir seccade üzerinde ya da toprakta ayakta dikilip elleri birbirine kenetli, başı öne eğik, çevresinde olup biteni unutarak bütünüyle kendi içine gömülmüş, kendi kendisiyle barış içinde namaz kılan bir adam görsem, alışılmadık bir alçak gönüllülük, tuhaf bir boyun eğme duygusu kıpırdanırdı içimde. Dorya'nın mektubunda sözüne ettiği taş konak gerçekten şirin bir Arap konağıydı. Eski Kudüs'ün kenar semtlerinden birinde, Yafa kapısı yakınlarındaydı. Geniş yüksek tavanlı odaları, önceki kuşaklar boyunca içlerinde yaşayan soylu ve varlıklı bir hayatın hatıralarıyla dolu gibiydi. Duvarlar, yakınlarındaki pazardan kopup gelen ve daha önce hiç tanımadığım renklerle, seslerle ve kokularla konağa sokulan şimdiki zamanın yankılarıyla çınlıyordu. Terastan bakınca, keskin ufuk çizgileri içinde, plansız caddelerin, oyma taş geçitlerin ve daracık sokakların oluşturduğu karışık manzarası içinde, eski kudüsü olduğu gibi görebiliyordum. Şehrin bir ucunda, Olduğundan daha yakın görünen Süleyman Tapınağı Külliyesi, en uzak köşelerinden birinde de Mescid-i Aksa, Müslümanlar için Mekke ve Medine'deki mescitlerden sonra en kutsal mescit yer alıyordu. Ortasında taş kubbe vardı. Ötelerde eski şehrin surları Kidron Vadisi'ne doğru iniyor ve vadinin ötesinde de yamaçları yer yer zeytin ağaçlarıyla benekli, tatlı bir eğimle, alçak, Kraç tepeler yükseliyordu. Doğuya doğru daha verimli topraklar göze çarpıyordu. Orada yola aşağı uzanan, duvarlarla çevrili, koyu yeşil bir bahçe görüyordunuz. Getsemane bahçesi. Bahçenin ortasında zeytin ve selvi ağaçlarının arasında, Rus kilisesinin soğan biçimli altın kubbesi parlıyordu. Bir simyacının imbiğinde çalkalanan bir iksir gibi, açık, Ama yine de binlerce belirsiz renkle parıldayan, kelimelerin ve tahayyülün ötesinde bir manzara işte. Zeytin dağından Ürdün vadisi ve Ölüdeniz böyle görünüyordu. Peş peşe, dalga dalga tepeler, Jordan vadisinin lacivert yolları ve ötede Ölüdeniz'in kabaran sularıyla yanıp sönen, bir göğe duman gibi çizilen tepeler. Ve daha da ötede, başlı başına bir başka dünya, Koyu kurşuni muhab tepeleri. Manzara gözlerinin önüne öyle inanılmaz, öyle çok biçimli bir güzellik serer ki, heyecandan yüreğiniz gümlemeye başlar.